23. lem'a Tabiat Risalesi 17. lem'anın 16. notası iken, ehemmiyetine binaen 23. lem'a olmuştur. Tabiattan gelen fikir küfriyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını ziy ediyor. İhtar, şu notada tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun iç yüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu la-akal, 90 muhali tazammun eden 9 muhal ile beyan edilmiş. Sair risalelerde o muhaller kısmen izah edildiğinden burada gayet muhtasar olmak haysiyetiyle bazı basamaklar tayyedilmiştir. edilmiştir. Onun için birdenbire bu kadar zahir ve aşikare bir hurafeyi nasıl bu meşhur akıl felsefeler kabul etmişler, o yolda gidiyorlar hatıra geliyor. Evet, onlar mesleklerinin iç yüzünü görememişler. Hem hakikati meslekleri ve mesleklerinin lazımı ve muktezası odur ki yazılmış her bir muhal'in ucunda beyan edilen o çirkin ve müstekreh ve gayri makul hulasa-i mezhepleri mesleklerinin lazımı ve zaruri muktezası olduğunu gayet bedihi ve kat'i burhanlarla şüphesi olanlara tafsilen beyan ve ispat etmeye hazırım. Haşiye bu risalenin sebebi telifi, gayet mütecavizane ve gayet çirkin bir tarz ile hakaiki imaniyeyi tezif edip, bozulmuş akla yetişmediği şeye hurafe deyip, dinsizliği tabiata bağlayarak Kur'an'a hücum edilmesidir. O hücum ise, şiddetli bir hiddeti kalbe, kaleme verdi ki, şiddetli ve galiz tokatları o mülhitlere ve haktan yüz çeviren batıl mezheblilere yedirdi. Yoksa, Risale-i Nur'un mesleği, Nezihane ve nazikane ve kavliyle yindir. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. rusulhum efillahi şekkun faatri semawati ve al-ard". Şu ayeti kerime, istifham inkarî ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyeti ilahiye bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Şu sırrı izahtan evvel bir ihtar.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 Mesela bu hayvanı ya diyeceksin ki esbab-ı onu icat ediyor. Yani esbabın ihtimaında o mevcut vücut buluyor veya hut o kendi kendine teşekkül ediyor veya hut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veya hut bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evelki üç yol muhal, battal, mümteni, gayri kabil oldukları katî ispat edilse, biz zarure ve bil dördüncü yol olan tariki vahdaniyet şeksiz şüphesiz sabit olur. Ama birinci yol ki esbab alemin ile, teşkil eşya ve vücudu mahlukattır. Pek çok muhalâtından yalnız üç tanesini zikrediyoruz. Birincisi,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 şu eczahane-i kübra-i âlemde, Hakîm-i mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir iradeyle vücut bulabilir. Kör, sağır, hudutsuz, sel gibi akan külli anasır ve tebâi ve esbabın işidir diyen bedbaht, o tiryak acip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 karışıklık içinde, kör, sağır esbabı karma karışık ellerine, hadsiz imkanat yolları içinde ve ihtima ve ihtilat ile, o esbabın körlüğü, sağırlığı ziyadeleştiği halde, o muntazam ve mevzun ve vahit bir mevcudu onlara isnat etmek, yüz muhali birden kabul etmek gibi, akıldan uzaktır. Haydi bu muhalden kat-ı nazar, esbab -ı maddiyenin elbette tesirleri, Mübaşeretle ve temasla olur. Halbuki o esbabı tabiiyenin temasları zihayat mevcutların zahirleriyledir. Halbuki görüyoruz ki, o esbabı maddiyenin elleri yetişmediği ve temas edemedikleri o zihayatın batını 10 defa zahirinden daha muntazam, daha latif, sanaçça daha mükemmeldir. Esbabı maddiyenin elleri ve aletleriyle hiçbir cihetle yerleşemedikleri,